Muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açarak takip etmek isteyenler, 29. sayfayı açarlar ve 195. ayet-i kerimeyi bulurlarsa, Kulaklarıyla beni gözleriyle de mushafı takip edebilirler Bu ayet-i kerime halkımız tarafından epeyce bilinen bir ayettir Çünkü Türkiye'de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlayıp dağıttığı hutbelerde Bu ayet-i kerime çokça işlenmiştir Verem Hastası münasebetiyle bu ayet okunur. Her türlü hastalıklardan sakındırmak için yine bu ayet ilk başa alınır ve altı hastalığın tehlikeleriyle ve alınacak tedbirlerle ilgili insanlar uyarılır. O konuyu da ilgilendirir mi? Bu ayet ilgilendirir. Doğru. Ancak ayet-i kerimelerin İndiriliş sebepleri vardır Sebepler Ayetin manasını Taksis etmez Fakat Anlaşılmasına yardımcı olur Aynı ayetten Efendimiz ne anlamış Sahaben ne anlamış Onlar da bizim için En önemli delillerdir Rabbim ve enfiqu fi sabilillah diyor. Allah yolunda infakta bulununuz. Yani Allah Celle Celalühün size vermiş olduğu rızıktan siz de Allah için dağıtınız. Allah'ın size vermiş olduğu rızık kelimesi ki Bakara Suresi'nin ilk başında bu. Ve mimma razaqna hum yunfiqun diyordur Rabbim. Bizim onlara verdiğimizden onlar dağıtırlar diyor. Allah Celle Celalü. Bu Bakara Suresi'nin 3. ayeti kerimesinde o zaman da ifade ettiğimiz gibi sahip olduğumuz her şey Allah'ın bize vergisidir. Aklımız O'nun vergisidir. Bilek gücümüz O'nun vergisidir. Sahip olduğumuz her şey çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız, yediklerimiz, içtiklerimiz hepsi Allah Celle Celaluhum bize verdikleridir. Bana Yeryüzünde filan adam şöyle bir şey yarattı Denemez Yok öyle bir şey Değerli ilim adamlarımız doğuda ve batıda Değerli ilim adamlarımız Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları üzerinde tasarrufta bulunurlar Keşifler yaparlar Rabbimin bir yarattığını öbür yarattığıyla birleştirirler Yeni bir şey yapma Tarafına giderler ama hiç yoktan hiçbir şey yaratılamayacağı da ayrıca yine batılı birinin bulduğu bir kanundur. Biz Rabbimizin bize vermiş olduklarını Allah için dağıtacağız. Bunun içerisine ilmimiz girer. Bunun içerisine malımız girer, şanımız, şöhretimiz, bütün sahip olduğumuz imkanlarımız, bedeni gücümüz, akıl gücümüz, her şeyimiz Allah Celle Celaluhu tarafından verildiğine göre bunları Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar içerisinde çalıştırdığımız gibi etrafa da fakirlere, yolda kalmışlara, esirlere ihtiyaç sahiplerine Allah için infakta bulunacağız. Ama verirsek biti verir. Bu şeytanın vesvesesi olduğunu bir başka ayet-i kerimede de bize Rabbim bildirir. Eşşeytanu ya'idukumül fakra ve yemurukum bil fakhşâ. Şeytan size fakirlik tehdidinde bulunur, vaadinde bulunur. Yani veri versen sen fakir kalırsın. Yapma, etme, daha zengin olman lazım. Ya ama ben Müslümanım, oğlum ileride daha çok verebilmen için şimdilik zekatı filan biraz geciktir. Zaten fetva da var. İleride verirsin, daha sonra verirsin. Bu seneyi bir verdirtmez. Şeytanın vesilesi bu. Hele bu sene bir verme. Yeni sene beş katını ver canım diye vesveseler verir. Derken çoğaldıkça katmerleşir. Bu sefer adam Aa, o zaman iki milyar parayı ben veremem deme durumuna düşüyor. Rabbim bizi uyarıyor. وَلَا تُلْقُوا kum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor Allah Celle Celaluhu vermemek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Mevlana Mesnevisi'nde bu ayet-i kerimeyi ele almış ve ayet-i kerimeyi Hazreti Hamza'ya tefsir ettirmiş Hazreti Mevlana. Hazreti Hamza Seyyidü şühedadır. Yani Kıyamete kadar gelecek şehitlerin efendisidir. Hadreti Hamza. Uhud Harbi'nde şehit olmuş. Pervasızca düşmanın üzerine doğru giderken, Biri uyarmış sahabeden biri, Yahu bu kadar pervasızca girme, Kendini tehlikeye atma. Rabbim, velatül lâ tülgû ile tehlük ediyor.'' Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor demiş. Hazreti Hamza demiş ki, sen o ayeti yanlış anlıyorsun. Geri durmak kendini tehlikeye atmaktır. kaçmak e, Harpten kaçmak kişiyi cehenneme atar, tehlikeye atmak demektir. ...ve biraz daha gayretle yürüyor... ...ve sonunda şehit oluyor... ...peki... ...ve seyi ü Şüheda olarak... ...inşallah cennete doğru uçuyor o... ...peki... ...ya o kaçanlar... ...onlar... ...asıl onlar kendilerini tehlikeye attılar... ...hani Uhud'da... ...medineye doğru kaçan... ...münafıklar vardı... ...onlar kendilerini... ...tehlikeye attılar... Yaşadılar Ama ecelleri gelmemiş diye Ondan yaşadılar Yoksa harbe girip de Gerçekten gazi olan Ama yine uzun müddet Yaşayan insanlar vardı Hani Halid bin Velid Her Müslüman olduktan sonra Her harbe girdi Hatta vücutunda Derilerinde Bir el büyüklüğünde Sağlam yer yoktu derler her tarafı kılınç yarası, mızrak yarası, ok yarası idi ama yatağında öldü. Ecel gelmeyince harp meydanı ölüm sebebi değildir. Onun için Hazreti Hamza asıl kaçmak kişinin kendisini tehlikeye atmasıdır der. Burada asıl işlenmek istenen konu Allah yolunda infak etmeyenler kendilerini tehlikeye atarlar diyor. Ve ahsinu. İyilikte bulununuz. İnallaha yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları sever diye tercüme ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama Cebrail sormuş. İhsan nedir? İhsan biz Türkçe iyilik yapmak diye tercüme ettiğimiz e, ihsan kelimesini efendimiz açıklamış. En ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah celle celaluhu görür gibi ona kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor diyor sevgili peygamberimiz. En güzel tarif bu. Bundan daha güzeli yok. Ayet-i kerimeyi biz iyilik yapınız. Allah iyilik yapanları sever derken de yanlış yapmıyoruz. İhsan zaten bütün 24 saatimizi iyi geçirmek anlamına geliyor efendimizin tarifine göre. Rabbim beni görüyor. İnancı içerisinde hareket eden bir adamın elinden, dilinden, ayağından, gözünden, gönlünden kötülükler akmaz ve geçmez. O zaman bütün hayatı güzelliklerle dolu olur. Nasıl iyilik yapalım? Yine ayet diyor, Kema أَحْسَنَ اللّٰهُ Allah sana nasıl iyilik yapmışsa sen de insanlara ve diğer yaratıklara öyle iyilik yap Allah bize iyilik yaparken karşılıksız veriyor Şu gözümüzün değerini Allah korusun göz görmez hale geldikten sonra anlıyoruz Dişimizin değerini sızlamadan anlayamıyoruz Sızlayınca Sıhhatin ne demek olduğunu anlayıveriyoruz. Göz, kulakların değerini duymaz hale gelince anlayıveriyor insanlar. Yani trilyonlarca dolara elde edemeyeceğimiz güven şey nimeti Allah Celle Celalar bize parasız olarak vermiş, havayı vermiş, havayı alacak. Burunu vermiş, ciğerleri vermiş o Allah Celle Celaluhu. Hocam bana hiçbir şey vermemiş, çok fakir adamım. Git organ mafyasının lideri olan doktora, de ki böbrek almak istiyorum, kaç liraya de. Ciğer almak istiyorum, kaç lira de. Sen alıcı olarak bir fiyat var, bir de satıcı olarak fiyat var. Alıcı olarak sor bakayım bir, sonra saçından tırnağına kadar senin vücudunun temin edilebilmesi için Avrupa Birliği'nin bütün merkez bankasının parası, Amerika'nın merkez bankasının parası, Japon'un merkez bankasının parası hatta bütün halkının cebindeki para yetmez. Böyle bir lütufta bulunmuş o Allah Celle Celalü biz de ve bunun karşılığında da yalınız kendini tanımamızı ve onun kurallarına göre hareket etmemizi. Bunu yaptığımız takdirde de faydasının ona değil kendimize olacağını bildirmektedir Allah Celle Celaluhu. Çünkü e, İsra suresinde de in ahsentum ahsentum li enfusikum. İyilik yaparsanız kendinize iyilik yaparsınız diyor. Ve yine tüm felaha Kötülük yaparsanız da kendinize kötülük yaparsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve etimul hacca vel umrete lillah. Hac ve umreyi Allah için tam olarak yapınız. فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَد۪ي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ Eğer hac ve umreye niyet ettikten ve de ihramı giydikten sonra bir sebeple engellenecek olursanız, bu engellenmeler günümüzde hastalıklarla oluyor. Mesela buradan bir umrecimiz veya hacca gidenimiz uçağına biniyor, hava havaalanına varıyor ve ani bir hastalık nedeniyle hastahaneye kaldırılıyor, yoğun bakıma alınıyor veya hastahaneye yatırılıyor ama doktorlar çıkmasına izin vermiyorlar. Buna muhsar, Kur'an'ın ifadesiyle muhsar. Muhsar kelimesini kullanmasak da biz hisar kelimesini kullanırız. Anadolu hisarı, Rumeli hisarı diye. <gülüyor> hisar etrafı çevrilmiş, içindeki insanları alıkoyan yer manasına geliyor. Buradaki ifade edilen muhsar da, Bazen düşman yolu keser. Hac ve umre'ye giden insanların yolunu keser. Gitmesini engelleri verir. Bazen de hastalıklar engelleri verir. Yani bir insan umre'ye veya hacca gidip ihramı giydikten sonra herhangi bir sebepten dolayı hac yapması engellenecek olursa o yanındaki arkadaşlarıyla kurbanlığını gönderir. Mesela Hacc-ı Kıran'a veya Temettu Hacc'ına niyet etmiştir. Kurbanlığını gönderir. Diyelim ciddi havaalanında yatıyor, hastanesinde yatıyor. Kurbanlığını arka, kesilmesi kesilmek kaydıyla arkadaşına der ki sen haccını yap benim için de şu kurbanı kes der der O da diyor hastanede yatan kişide kurbanlık yerine varıp kesilinceye kadar yani Zilhiccenin 10. günü Arafat'ta vakfe 9. günü Arafat'ta vakfe yapılıp 10. günü şeytan taşlanıp taş baş tıraş diyoruz ya Kurban da kesildikten sonra tıraşını olur. Yani ihramdan çıkar gibi o da e, tıraşını olur. Kurbanın kesilme vaktine kadar bekler diyor. فَمَنْ كَانَ مِنْ كُمَّرِيْضَنْ اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَا مِنْ اَوْ صَدَقَةٍ Ama kim hasta olursa, Hastalık nedeniyle tıraş olması gerekiyorsa veya başında bir eziyet veren bir şey olursa o zaman yine tıraşını olur. Mesela doktorlar der ki başınız biz alacağız ve onun için tıraş yapacağız, kazıyacağız derler. Kazırlar. Doktorlar onun başını kazırlar ve o da tutar. Onun yerine oruç tutar veya sadaka verir veya kurban keser. Fııda emintum, faman temettü abil umrati ila haji, fmas teysra min alhadi. O muhsar durumu yani engellenme durumu kalkacak olursa güven içerisinde de e, Hac yapacağı yere gidecek olursa umresini yapar Haccını da yapar Kurbanlık da gücü yettiği oranda kurbanını keser Femenlem <gülüyor> yecid Eğer kurbanlık bulamazsa Fesiyamü thelaseti eyyamin fil hacc Ve sebaatin iza racatum Üç gün Mekke-i Mükerreme'de Orucunu tutar Yedi günde memlekete dönünce yapa, Oruç tutar Bu muhsar için geçerli olan yani engellenmiş kişi için geçerli olandır. Tilke aşaratün kamile toplamı 10 eder diyor. 10 gün oruç tutar. Zalikellemen lem yekun ehluhu hadiril mescidil haram. İşte bu Mescid-i Haram'ın yerleşik halkından olmayanlar içindir. Yani dışarıdan gelenler içindir. Ve Allah'tan sakınız Ve alemu en Allah heşediülka. İyi bilin ki Allah Celle Celallüüm azabı şiddetlidir diyor Allah Celle Celallü. Ondan sonra devam ediyor. El Hagü eşhurrum malumat. 197. ayet-i kerime Bu ayetin numarasını Alın ezberinizde tutun Bakara suresinin 197. ayet-i kerime Bir de 300, 203. ayet-i kerimesinin Numarasını hatırınızda tutun Orası da Vezkürullâhe fi eyyâmin Ma'dûdât Diyor Hac Belirli aylardadır, diyor. Bilinen aylardadır, diyor Allah Celle Celaluhu. hacin ayları belli. Şevval, zilkade, zilhicce. hacin kendisinin, yani bu, e, mesela Şevval'in birinden itibaren, hac ayı başlamış oluyor. Yani bir insan, ben hacci kıran yapacağım diyebilir. Veya haccı temettüo yapacağım diyen bir insan, yani önce umremi yapacağım, ondan sonra hacımı yapacağım diyerek temettüo niyet eden bir kişi, Ramazan ayında yapamaz bunu. Ramazanda gidip umresini yapıp da sonra hacca devam edemez. Şevvalin birinden itibaren, çünkü hac ayları, Şevval ayı, Zilkade ayı ve zilhicce ayıdır. Peki haccin bizzat rükunün yerine geldiği gün, o da e, Arafat'ta e, zilhicce ayının dokuzuncu günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Yani o da onu da nereden biliyoruz? Ve tkurullah fi ayamin malumat. Belirli günlerde de Allah'ı zikrediniz. O hani teşrik tekbirlerini filan aldığımız e, Arafa gününün sabah namazından bayramın üçüncü gününün ikindi namazına kadar devam eden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmelerimiz belirli günlerdedir. Bunu niye özellikle ayet numaralarını hatırınızda tutun diyorum. Şunun için. Birileri televizyona çıkıyor. Din profesyoneli olarak çıkıyor ve diyor ki: "Efendim aslında bütün dünya Müslümanlarını 12 aya dağıtmalı ve oradaki izdihamı önlemeli. Yani Türkler Aralık ayında gitsinler, işte Pakistanlılar Ocak ayında gitsinler, İranlılar Şubat ayında gitsinler." Ondan sonra Müslümanlar diyelim Mart ayında gitsinler. Böylece 12 aya dağıtılacak olursa e, izdihamda önlenmiş olur gibi safsataları yaydılar. Rabbim eğer kabul edecekse, Rabbim bunu emrediyorsa, kurallarını Rabbim koyuyorsa, o diyor ki hac belirli aylardadır ve belirli günlerde zikir yani haccin zikri belirli günlerdedir diyor Allah celle celaluhu. Femen farada fehinnel hacce fela ve la ve la O günlerde kendisine hac farz olan ve ihramını giyen kişiye hac esnasında eşiyle cinsel ilişkide bulunması, kadına yaklaşması, günah sayılan davranışlardan uzak durması ve etrafındaki insanlarla kavga etmesi yasaktır diyor Rabbim. Devamlı yasak, özellikle fasıklıkla çekişkenlik, yani eşiyle çekişken olan bir insan, annesiyle babasıyla çekişen insan, çocuklarıyla çekişen insan. Bu 365 gün olmaması gereken bir şey. Ama Rabbim bizi orada bir toplu eğitimden geçiriyor ya. Bakın burada bu ihramlı olduğumuz sürece birbirinizle çekişmeyeceksiniz. Tatbikatını yaptık. Memlekete dönünce de yapmayacaksınız. Anlamında bizi eğitiyor. Burada günah işlemeyeceksiniz, bu şey döneminde, ihramlı iken işlememe alışkanlığını elde ediyoruz, dönünce de yapmayacaksınız. E, eşlerimizle cinsel ilişkiye gelince, o yalnız ihramlı iken yasaklanmıştır, o da duruma göre bazen üç gün, bazen dört gün, yani önceden ihram giyme durumuna göre değişebilir. Dört gün, beş gün. Haccı hac kırana niyet edenlerin durumu biraz daha e, Mekke'ye varış veya ihrama giriş günlerine göre değişebilir. Ama haccı ifrat yapan insanlarımız ki Türkiye'den giden hacılarımızı çoğunluğu hacı ifrata niyet ederler. Onların ihramlı halde bulunmaları üç gün, dört gün. Gün, bazen iki günde de halledilebilir Üç günde de halledilebilir e, Şeytan e, Taşlamayla beraber Şeyden çıkılabilir ihramdan çıkılabilir e, Saç baş tıraş diyor Taş baş tıraş diyoruz Yani şeytan taşlanır Kurban kesilir tıraş olunur Böylece ihramdan çıkılır Hatta e, Yani farazi olarak hesap edici olursak Bir günde bile hem ihrama girilir hem de ihramdan çıkılabilir. Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemullah. İşlediğiniz hey, her hayrı o Allah Celle Celalü bilir. Ve tezevved bu azıklanın diyor Rabbim. Azık alın. Fe inna khayraz zadit Azıkların en hayırlısı takva azığıdır, diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan memleketinize gidecek olsanız, yanınıza nüfus kağıdınızı ve bir de otobüs paranızı, orada harcayacağınız paranızı alıyorsunuz. Para azıktır. Hacca gidecek olursanız yine dövizinizi yanınıza alıyorsunuz. Avrupa tarafına veya Çin tarafına gidecek olursanız yine azık olarak dövizinizi veya kredi kartınızı yanınıza alıyorsunuz. O size kolaylık sağlıyor. Azığınız yani döviziniz veya kredi kartınız gittiğiniz yerlerde size kolaylık sağlıyor. Bu dünya hayatı 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl devam edecek ve azıksız olmaz. Onu alacağız. Rabbim zaten azığınızı alın diyor. Hac yolculuğu içinde azığımızı alıyoruz. Ama Rabbim bizim dikkatimizi asıl bizi uzun yolda yani 70 yılda değil, 80 yılda değil, sonu gelmez senelerde azığımız olacak olan iman ve ameli salihe dikkatimizi çekiyor. Azıkların en hayırlısı da takva azığıdır diyor. Takva nedir? Allah Celle Celalühün koyduğu kurallara göre hayatı düzene koymaktır. Emrettiklerini yerine getirmek yasakladıklarından kaçınmaktır ve bunu yaparken de sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örnek kabul etmektir bunu yapacak olursak hasan Basri rahmetullahi aleyhin dediği gibi içimizi hak için Cenab-ı Hak için güzelleştirmiş oluruz dışımızı da halk için Bizim gibi insanlar ra karşıda dışımızı güzelleştirmiş oluruz, İçi güzel, dışı güzel insanlar da Rabbim cennete layıktır diyor. Etayibatül Et itayibine ve itaybu diyor. İçi kirli, dışı kirli, içi şirkle kararmış, inkarla kararmış, dışı da onun meyvesi olan ısyanla kararmış olanların da. Cehenneme layık olduklarını El-Habithatu Lil-Habithine lil Ayeti kerimesiyle Allah Celle Celaluhu bize haber vermiş Öyleyse biz Nasıl ki temizliği seviyoruz Evimizin temizliğini, kabımızın temizliğini Masamızın temizliğini seviyoruz Asıl içimizi temizleyelim Sonra dışımızı temizleyelim ve o tertemiz kelime olan kelime-i şehadet üzere yaşayalım ve Rabbimizin tertemiz yarattığı cennete layık hale gelelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.